Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Salatü selam aleyke ya seyyidil evvelin ve ahirin ve ila cemil enbiya'i vel mursalin ve ila cemil evliyai ve elhamdülillahi rabbil alamin Arkadaşlar Kağıt dağıtılır. Ne olduğunu merak eden arkadaşlar var. Onu biraz izah edeyim. Mutlaka her şeyi doğru anlamak gerekiyor. Doğru anlaşılmadan, doğru hakkında bilgi sahibi olmadan doğruya, hakka ulaşmak mümkün değildir. Herkesin kendisine göre mutlaka bir bilgisi vardır. Her konuda fikir beyan edebilir ama doğru olan bir tanedir, o da Allah'ın buyurdu buydur. Tasavvufta mertebeler vardır, nefis mertebeleri, kalbin mertebeleri diye mertebeler vardır. Mertebe basamak demek, Kadirilerde nefis mertebeleri öne alınmış, Nakşilerde kalp mertebesi öne alınmış. Elimizdeki kağıtlarda bu yazıyor zaten. İsmine her ne denirse densin mertebe iman mertebesidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam insanlar madenler gibidir. Kimi teneke gibi, demir gibi, bakır gibi, gümüş gibi, altın gibi, mücevher gibidir diye tasdif etmiş. İnsan niye böyle? Madenlere benziyor Manevi olarak Kalitesini kendisi belirler Bu kendi elindedir Yani Allah onu Teneke gibi yaratmamış En yüksek makamda yaratmış ehsen takvim üzere Yaratmış Sonra onu Yolun başına koyup Haydi çabani gayretini sarf et, seni yarattığım yere gel demiştir. Seni koyduğum yere gel. En yüksek makama gel demiştir. Gidip gitmemek insanın kendi elindeki bir tercihtir. Eğer tercihini Allah'a yaparsa, gerektiği gibi çabasını, gayretini sarf ederse, kamil manada, Hazreti insan olur, kamil insan olur. Önce imani anlamak gerekiyor. Bir insan kendini bilmeye, anlamaya başladığında, varlık sorularını sormaya başladığında Rabbini aramaya başlamıştır. Buluğa eren herkes mutlaka Rabbini aramaya başlar. Bu fıtri bir meseledir. Fıtrat itibariyle Allah onu böyle yaratmış. Onun gönlüne de Allah vahyeder ve yolu gösterir. Böyle biri mutlaka birilerini taklit etmek zorundadır. Bakar kendisine göre kim doğru yapıyorsa... Kim doğru yoldaysa, haktaysa orada durmaya çalışır. Orada olmaya çalışır. Onları taklit etmeye çalışır. Dinini seçmiştir. Onları taklit etmeye başlar. Bu taklidi imandır. Zaten en başta taklidi iman diye yazmışız. İşin hakikatini anlamadan taklit yapıyor yalnız. Her çocuk genel olarak anasını babasını taklit eder. Yani ana baba Müslümansa o da Müslümanlığı taklit etmeye başlar. Yahudi ise Hristiyansa Yahudiliği Hristiyanlığı taklit etmeye başlar. Bu mümin ve Müslüman değildir yalnız. Taklitçidir. İmam da etmemiştir. Başlangıç itibariyle anasına, babasına, çevresine ters düşmemek için onlara uymaya çalışır. Bu taklitçidir. Böyle bir imanın nefis mertebesi, emmare mertebesidir. En kötü haldeki nefsin mertebesidir. Kalp itibariyle de kalp mertebesindedir. İnsanı sadece etten, kemikten olarak görür. Manevi halinin Allah'ın kendisine nefeti i farkında değildir. Daha onu anlamamış, tatmamıştır çünkü. Böyle biri ya müşriktir, ya münafıktır, kafirdir ya da fasıktır. Böyle biri madenlerden teneke gibidir. Kıymeti Allah katında kıymeti değeri olmayan biridir. Madenler insanlar katında kıymetlidir, değerlidir. Anlaşılsın diye, insanlar anlasın diye Resulullah Efendimiz insani madenlere benzetmiştir. Eğer aklını kullanırsa, hakkı bulur, doğruyu bulur ve anlar. İster Hristiyan bir memlekette dünyaya gelmiş olsun, ister Müslüman bir memlekette dünyaya gelmiş olsun, hakkı bulur ve anlar. Böyle olunca bu sefer toptan iman etmeye başlar. Yani ben Allah'a iman ediyorum. Ben Allah'ın kitabına, Kur'an'a iman ediyorum. Ben bütün peygamberlere iman ediyorum deyip toptan iman eder. Böyle biri emarelikten kurtulmuş artık imanı toptan olarak iman eder. Yani her bir ayete tek tek değil de Allah'ın isimlerine her birine tek tek değil de bütünüyle toptan iman etmiş, Allah'a iman etmişim. Bu kitabında Allah'ın kitabı olduğuna iman ettim dediğinde bu toptan olarak iman etmiştir. Böyle biri levame vakamındadır. Artık güzel yapmaya, doğru yapmaya çalışır. Ama yanlışlar da yapar, yanlış yapınca tövbe eder, istiğfar eder, bir daha yanlış yapar. Bu kendini lövmeden nefistir, lövame makamındadır. Ruh itibariyle de ruh makamındadır, kalp itibariyle. Ruh makamındadır, yani artık kendi manevi halini fark etmeye başlamıştır. Allah'ın kendisine nefettiği ruhu anlamaya başlamıştır. Rabbinden bir nefah taşıdığını anlamaya başlamıştır bunu tatmaya da başlamıştır yalnız bir yandan nefsinin konuştuğunu bir yandan ruhunun Rabbini istediğini tatmaya başlamıştır bu levame makamidir böyle biri böyle birine Müslüman denir kim söylüyor Allah söylüyor ama daha iman kalbine inmemiş İslam'ı kabul etmiş yapmaya gereğini yerine getirmeye de çalışıyor İki yanlış, üç doğru yapıyor. Beş yanlış, bir doğru yapıyor. Kendini kınıyor aynı zamanda. <gülüyor> İslam'ı kabul etmiş ama daha iman etmemiştir. İman kalbine dahil olmamıştır yani. İmanın kalbine dahil olması için onun çabasını, gayretini sonuna kadar sarf etmesi lazım. Yani samimi olduğunu ortaya, ameliyle ortaya koyması lazım ki Allah iman nurunu onun kalbine indirsin. Evet, böyle biri de tenekeden, demirden biraz daha kalitesi yükselmiş. Tabiri caizse bakır gibi. Çabası gayreti devam eder. Artık o bütüne iman ettiklerini Tafsilatta da iman etmeye çalışır. Yani Kur'an'a iman etmiş, her bir ayete tek tek iman etmeye çalışır. Elbette ki bunun için Allah'ın ayetlerini okumaya veya dinlemeye çalışır. Her bir ayete iman edip amel etmeye çalışır. Bu tafsili imandır. Allah'a iman ettiğini söylemiştir. Rabbini isimlerinden el esmaul husnasından anlamaya, tanımaya çalışır, iman etmeye çalışır her bir ismine tek tek. Yoksa iman icmali olmaktan kurtulmaz. Tafsili olman iman olmaz. Yani demir olmaktan kurtulmaz, bakır olmaktan kurtulmaz, kıymet değer almaz. İnsanın kıymeti, değeri İmanının mertebesine göredir. İmanının kalitesine göredir. Her bir isme tek tek iman edince Allah'a iman etmiş olur. Kur'an'daki her bir ayete tek tek iman edince Kur'an'a iman etmiş olur ki bu tafsili imandır. Aynı şekilde melekleri anlar, tanır, meleklere iman eder, her bir peygambere, her bir resule tek tek iman eder, Resullerine tafsili olarak iman eder iman konusu olan her ne varsa tafsili olarak iman eder yani bir bütünün bütün parçalarına tek tek iman eder Kur'an'ın bütününe iman edince icmali iman her bir ayete tek tek iman edince tafsili iman yani fasıllara ayrılmış parçalara ayrılmış olan her bir parçaya anlayarak bilerek iman etmektir tafsili iman Böyle biri mülhime makamındadır, ilham almaya başlamıştır ama ilhamı hem Allah'tan alır, meleklerden alır, hem de şeytandan alır. Gönlü ilhama açılmıştır. Manevi olarak hâller yaşamaya başlar Allah'tan ilham aldığı için. Ayetler onun gönlüne ilmeye başlar. Hikmeti anlamaya başlar. Nefis itibariyle mülhime makamındadır. Kalp itibariyle de sır makamındadır. Kendisinde artık Allah'ın güzelliğini, sırrını keşfetmeye başlamıştır. Onu anlamaya, onu tatmaya başlamıştır. Aşkı, muhabbeti, her an, her gün biraz daha artarak devam eder. Onun üzerindeki Allah'a teslimiyet, Allah'a abdiyet, ibadeti her gün biraz daha artarak devam eder yalnız. Eğer bu böyle devam ederse bir sonraki mertebeye gelir. Böyle biri mümindir. Artık iman etmiştir. Allah'ı her şeyden çok seviyor. Yalnız teslimiyeti, ibadeti, imanını yansıtmıyor. Gerektiği gibi yapamıyor. Ama Allah'ı her şeyden çok sevmiş ve iman da etmiştir bu. Böyle birinin hali gümüş gibidir. Artık kıymet yer kazanmıştır imanından dolayı yalnız. o çabası gayreti devam ederse bu sefer imani tevhidi imanı olur. Tevhid. Yani kamil manada la ilahe illallah der. Niye kamil manada la ilahe illallah der? Çünkü imani tavsili imandır. Allah'ın her bir ismine iman etmiştir. La ilahe illallah derken Allah'ın her bir ismiyle bunu söyler ve vahdettedir. Tevhid makamındadır. Gerçekten artık iman etmiştir. İmanı tavsili imandır, tevhidi imandır. Her neye bakarsa baksın, Allah'ın mutlaka kudretini, muradını görmeye, anlamaya başlar. Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu Allah'tan görür ve Allah'ın bir isminin tecellisi olduğunu bilir. Çünkü Rabb'ini esmasıyla, her bir ismiyle anlamış ve iman etmiştir. Tafsili iman diyor bu çünkü. Tafsili imandan sonra tevhid imani olur. Tevhidi iman. Gerçek manada la ilahe illallah der. Böyle biri her an Allah ile beraberdir. İstese de Allah'ı unutamaz. Nerede olursanız olun ister tek başınızda ister başkalarıyla beraber olun Allah'ın huzurunda olduğunuzu unutmayın buyurdu Allah. Bu ayet onun üzerinde tecelli etmiştir. Nerede olursa olsun onu unutmaz. Bu itminan mertebesidir. Böyle bir imana sahip olanın nefsi de mutmain olmuştur. Mutmainne makamındadır. Artık emindir. Sevdiği Rabbinden emindir. Aynı zamanda Rabbine güvenir bütünüyle bir tevekkül sahibidir kalp itibariyle de makamı sırrın sırrı makamidir yani gizlinin de gizlisi böyle biri hem mümindir hem teslimiyeti imanını yansıtıyor imanının gereği neyse hayatında onu yaşıyor hem mümin hem de müslümandır hem mümindir hem de teslim olmuştur aynı zamanda bu velidir Allah dostlarındandır. bu dördün, dördüncü makamdır. böyle birinin maden itibariyle misali altına benzer altın gibidir bu hali üzerinde böyle devam ederken her gün biraz daha Allah'a yaklaşmaya kendi nefsinden kurtulmaya devam eder Allah ona perdeleri açar ondan sonra imani şuhudi imanı olur şehadet artık şehadet ediyor gerçek manada eşhedü en la ilahe illallah der ben şahidim ki Allah birdir Allah'tan başka ilah yoktur der böyle birinden yani, iman ettiklerini artık şahit oluyor. Allah perdeyi açıp, ona müşahede ettiriyor çünkü. Yani, ahiret deyince, Allah ahireti ona müşahede ettirmiş. Meleklere iman deyince, Allah melekleri ona müşahede ettirmiş. Perdeyi açıp, ona göstermiştir. Böyle biri, birinin imanı şuhudi imandır. Şahadet etmiş çünkü. Nefis itibariyle razıya makamındadır. Bütünüyle Allah'tan razıdır. Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, Allah'tan razıdır. Çünkü Rabbine iman etmiş. Her bir ismine tek tek iman etmiş ki, Allah ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o onun rahmetidir, o hayrıdır. O Allah'ın ikramidir. Bunu biliyor ve bunu tatmıştır. Onun için nasıl bir muamele görürse görsün, gönlü kapırdamaz. Herhangi bir itirazda bulunmaz. Tam tersine kendisine yapılan her muameleyi sever ve o Allah'ın muhabbetini tadar. Yapılan muamele en sıkıntılı bir muamele olsa bile o muhabbete gark olur. Razıdır çünkü. Allah'tan razı olmak böyledir nefis itibariyle raziya makamındadır. kalp itibariyle kafa makamındadır. bunların hepsi peş peşe gizli mana gizli demektir. Nakşilerdeki kalbin mertebeleri şöyle anlamak gerekiyor. bir oda düşünelim. onun arkasında bir oda daha var. onun arkasında bir oda daha var. kalp böyledir. 7 tane manevi odadan ibarettir. birinci odasına kalp deniyor. İkinci odasında ruhunu fark ettiği için, manevi hali fark ettiği için ona ruh odası deniyor. Üçüncüsüne sır odası deniyor. Dördüncüsüne sırrın sırrı deniyor. Daha gizli. Bir sonrakine hafa, en gizli demektir. Bir ötekine ahfa deniyor. En gizlinin de gizlisi. Allah'ın tecelli ettiği yer orasıdır. Ahfa, kalbin ahfa makamidir. Bir sonrakine Nefsi Kul deniyor ki Allah zatıyla sıfatıyla Oraya tecelli eder. Razıa makamındaki biri hem mümindir, hem Müslümandır, hem velidir, hem de müttakidir. Yani bir sonraki mertebe bir öncekileri de aynen kapsıyor. Artık Allah'a karşı bütünüyle sorumluluğunu bilmiş, anlamış, kabul etmiş ve gereğini de yerine getirmeye çalışıyor. Böyle biri razıya makamındadır. Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek, yerine getirmek demek, Ya Rabbi sen, senden şunu istiyorum, bunu istiyorum demek değildir. Şunu şöyle yap, bunu böyle yapma demek değildir. Ya Rabbi sen benden ne istiyorsun? Sorumluluğunu kabul etmiş. Abd olma sorumluluğunu kabul etmiş ve gereğini yerine getiren, getirmeye çalışan böyle söyler. Çünkü bu müttakidir. Madenlerden elmasa benziyor. O şuhudi iman devam eder. Seyir yolculuk devam eder. Müşahidesi devam eder. Bu sefer tahkiki, yani hakiki imana erişir. Allah onlara, innemel الْمُؤْمِنُونَ Hakka der. Hakiki mümin. Onlar hakiki mümindir der. Çünkü imani hakikidir. İmanı, gerçek imandır. Tahkiki imandır. Sadece müşahade etmiyor. Müşahade ettiğini tadıyor. Bunu anlamak akla göre bir iş değildir. Bu manevi bir durumdur. Allah'ın güzelliğini sadece müşahede etmiyor, üzerinde tadıyor. Kul Allah'tan razı olunca Allah da kulundan razı olur. Onun için bu makama merziye makamı Allah'ın razı olduğu makam denir mertebesi akfa mertebesidir kalp mertebesi Allah'ın tecelli ettiği makamdır gönül itibariyle Allah'ın tecelli ettiği makamdır 6. odadır böyle biri hem mümindir hem müslümandır hem velidir hem müttakidir hem de mukarrabundur. Allah'a yakın olanlardan biridir. Allah onu yakınlığına almış. Evet, böyle biri de pırlanta gibidir. Madenlerde. Bu kalitesini kendisi yükseltmiş yalnız. Bir sonraki mertebe nefis itibariyle safiye, kamile mertebesidir. Böyle birinin imani evet, tu billah. Yani Allah ile Allah'a iman etmiştir. İmanı Allah iledir. Kul olarak iman değil Allah'ın tecellisiyle Allah'a iman etmiştir. Buna gerçek manada Allah ile Allah'a iman eden yani tu billah olmuştur. İnsan, Hazreti insan denir. Ne buyururdu ayet-i kerimede? Amene Resulü bima unzile ileyhi <gülüyor> min vel mü'minun. Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de onun gibi iman etti. Onun gibi. Nasıl iman ettiler? Neye iman ettiler? Amene <gülüyor> billah onun gibi Allah ile Allah'a iman ettiler o da böyle bir imana sahiptir nefis itibariyle kamil insan, hazreti insandır kamil nefse sahiptir safiye mertebesindedir, saf sadece nefsinden kurtulmamış benliğinden de kurtulmuştur varlığından da kurtulmuştur bu makamı olmayan biridir benliğinden varlığından kurtulduğu için bunun makamı da yok buna makam denmez kalp itibariyle nefsi kul makamidir bütünüyle Allah ile olduğu için Allah zatıyla sıfatıyla tecelli ettiği için evet, nefsi kul bütünüyle Allah ile beraber olan manasındadır böyle biri de hem mümindir hem Müslümandır, hem velidir, hem müttakidir, hem mukarrabundur, Allah'a yakın olanlardandır, bir de müferrudundur. Fert demek bir demektir, birler makamındaki velidir. Yeryüzünde bunlar bütün zamanlar itibariyle birkaç tanedir. Yani 3-5 kişi. 5'i geçmez asıl bize lazım olan gerekli olan en baştaki iman ile ilgili olan bölümdür yalnız bu diğerleri de bilgimiz olsun diye buraya yazdım yani kadrilerde durum nasıldır naşilerde durum nasıldır bu anlaşılsın diye bu ikisini çıkaracak olsak neye bakmamız gerekir? İmanımıza. Allah ayet-i kerimede onlar onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. İman arttıkça imanın mertebesi de böylesine yükselir. İnsanın kıymeti değeri de Allah katında böyle yükselir. Kıymet değeri alır. İnsanlar madenler gibidir buyurmuştur Resulullah Efendimiz. Evet. Örnek misal vermiş. Madenlerden en değerli olan her neyse kalitesi öyle yükselir ve kıymetle yer alır. Mesela bir kilo diyelim ki elmas 10 ton demir eder. Yani eğer birinin imanı tevhidi imansa tevhidi iman gerçek manada La İlahe illallah diyorsa tevhidi iman olmayan on bin insana bedeldir. On bin insandan Allah katında daha kıymetli ve değerlidir. Bu tercihi insan kendisi yapıyor yalnız. Kendisi yapıyor ve Kendisi çabasını, gayretini sarf edip böyle bir imanı kendisi kazanıyor. Eğer biri Allah ile beraberse ona kıymet, paha biçilmez. İnsan en çok kendi kendine yalan söyler. Olmadığı bir yerde kendini bilmek ister herhalde ben veliyim diyebiliyor. Kimse kendini kandırmasın diye arkadaşlar nerede olduğunu bilsin, anlasın diye bunu böyle izah ettim. Böyle bir de kağıda yazıp arkadaşlara dağıtırdık ki önünde, elinde olsun, baksın hangi imana sahiptir? Öyle ki çabasını, gayretini sarf edip Yukarı çıksın diye. imanının kalitesini yükseltsin diyedir. Eğer biri teneke gibiyse onun amelleri de teneke gibidir. İmanı da teneke gibidir. İbadetleri de teneke gibidir. Ama biri altın gibiyse onun ibadeti de altın gibidir. İmanı altın mesabesinde olan, tevhidi makamda olan biri iki rekat namaz kıldığında böyle bir imana sahip olmayanın kalacağı yüz bin rekat namazdan daha kıymetli, daha değerlidir Allah katında. Onun için eğer kazanmak istiyorsak, imanımızın kalitesini yükseltmemiz gerekir. Öyle ki onunla beraber, Amelimizin de kalitesi yükselsin. Eğer kendi kendimizi kandırırsak, yarın Allah perdeleri açtığında pişman oluruz. Başımızdan kaynar sular dökülür. Onun için kendi kendimizi kandırmadan bakalım imanımız hangi mertebededir onu bilip anlamaya çalışalım. Aslında bütün bunları ikiye ayırmak daha doğrudur. Biri itminana kadar olan bölüm, öteki de itminandan, itminanla beraber itminandan sonraki bölüm. İki bölüm. Yani nefis itibariyle emmare levame, mülhime aynı yerde bulunur, ama Ondan sonra tevhidin çizgisi vardır ki tevhidi iman başlar orada. itminan, raziye, merziye, kamile ondan sonra gelir. Bu da bir bölümdür. Herkesin mutlaka imanını en az tevhidi hale getirmesi lazım. Yani önce bütüne iman edecek icmali iman sonra her bir o bütünün her bir parçasına tek tek iman edecek bu da tafsili imandır sonra tevhili iman gelir eğer böyle olmazsa dünya bizi aldatırsa dünyanın peşinden koşup ebedi hayatımız için zaman ayıramıyorsak anlamadan iman olmaz öğrenmeden, bilmeden iman olmaz onun için Allah ayet-i kerimede hiç bilenlerle bilmeyenler biri bile olur mu buyurdu hiç körle gören bir olur mu dedi Allah? Onun için hiç tenekeyle altın bir olur mu? Önce bilmek lazım, öğrenmek lazım. Sonra da bildiğimizi, öğrendiğimizi imana dönüştürmemiz lazım. Yani bildiklerimize, öğrendiklerimize iman etmemiz lazım. O bildiklerimizin, öğrendiklerimizin üzerimizde ahlaka dönüşmesi lazım. Ayetlerin üzerimizde canlanması lazım. Allah'ın isimlerinin üzerimizde tecelli etmesi lazım. Allah'ın güzelliğiyle güzelleşmemiz lazım ki kazanabilelim. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin. Arkadaşlar eğer bu konuda anlamadıkları bir şey olurlarsa dışarıda tek tek de sorabilirler hangi seni anlamamışlarsa izah ederiz. Öyle ki kendi hakkımızda, imanımız hakkında, nefsimiz hakkında, kalbimiz, gönlümüz hakkında bilgimiz olsun. Allah Allah'a göre nerede duruyoruz? Müşrik miyiz, münafık mıyız, Fasık miyiz? Yoksa İslam'ı kabul etmiş, daha iman etmemiş miyiz? Yoksa iman etmiş, daha imanımız, İslam'ımızı, Müslümanlığımızı yansıtmıyor mu? Yoksa hem iman etmiş, hem de Allah'a teslim olmuş, Müslümanlardan olmuş, Veli olmuş mıyız? Yoksa hem müminiz, hem Müslümanız, hem Veli'yiz, hem de onunla beraber Allah'a karşı sorumluluğumuzu bilip müttaki olmuş mıyız? Bununla beraber bir de Mukarrebun olmuş mıyız? Allah'a yakın olmuş mıyız? Allah'ın mukarrebun dediği kullardan olmuş mıyız? Bunun üzerine bir de acaba Allah'ın birler makamındaki müferrudun kullardan olmuş mıyız? Bunu anlamak için imanımıza bakmamız lazım. Burası Allah'a velayet okuludur. Allah'a dostluğun okuludur. Allah'a dost olmanın okuludur. Burası sahabe okuludur. Sahabe. Gökteki yıldız olma okuludur. Yoksa böyle dünyaya dalıp benim ahirete ahireti kazanmaya vaktim yok. Dünyanın peşinden koşmaktan ahireti kazanamıyorum diyenlerin yeri değildir. Her şeyini Allah yoluna koymuş insanların yeridir. İnsanlara, insanlığa hidayetçi olma, imam olma, önder olma, mürsid olma okuludur burası. Elbette ki sohbete, zikre herkes davetlidir, herkesi bekliyoruz. Bizi kabul eden veya etmeyen, fark etmez de Herkese açıktır. Cami nasıl herkese açıksa, dergahta herkese açıktır. Ama bu okulun öğrencileri, talebeleri özel olmalıdır. Çünkü bu talim süreklidir. Bu öğretme süreklidir. Dergahın içinde bunun sürekli olması gerekir. Fırsat, imkan buldursa zaten aşağıya iniyorum. Bütün kardeşlerimizle sohbetimizi yapıyoruz. Herkese anlatıyoruz. Gerektiğini tek tek anlatıyoruz. Ama böyle bir derdi olmayan arkadaşlar da geliyor. Tabiri caizse okulu velayet okulunu kirletiyor orada nefsini ortaya koyuyor biri bir şey anlatırken öteki oradan konuşuyor ya da biri birine herhangi bir şeyi öğretmeye çalışırken öteki oradan araya giriyor veya uzaktan gürültü yapıyor böyle bir ciddiyetsizlik kabul edilemez kabul etmiyorum zaten bundan sonra hiç kabul etmem zaten bu şekilde e, burayı kirletenlere kapitanın içeri girme müsaadesini yapmıyorum bundan sonra vermiyorum, vermeyeceğim yani önce edep lazım edep Edep yoksa hiçbir şey yoktur terbiye edep yoksa hiçbir şey yoktur ne demiş evet. müşriki hamiller hepsinin söz birliği vardır kazanan edebiyle kazanır Kaybeden de edepsizliğinden dolayı kaybeder. Onun için böyle edepsizlik yapanları içeri almayacağım bundan sonra. İçeri girenler, bu kapıdan, dergahın kapısından içeri girenler dünyayı dışarıda bırakmalıdır. Nefsini dışarıda bırakmalıdır. İçeri girdiği andan itibaren Allah ile beraber olmaya çalışmalıdır. Allah'ın huzurunda durmalıdır. Eğer burada da bunu beceremezse dışarıda bunu nasıl becerecek? Okul burası. Eğitim yeri burası. Allah'ın huzurunda olma okuludur. Burada da bunu beceremezse dışarıda nasıl becerecek? Mümkün müdür bu? Birileri gönül itibariyle Allah'ın huzurunda durmaya çalışırken birileri bunu bozuyorsa bozanları dışarı atmak zorundayım. Ama söyledim. Her perşembe sohbete herkes gibi gelebilir. Ama bize uymamış, bize tabi olmamış, bizimle beraber Allah'a yürümüyor demektir. Aslında burada tek tek söylemeyi düşünüyordum, vazgeçtim, bunu söylemeyeceğim bu şekilde. Ama yarından itibaren görevli kardeşimize söyleyeceğim. Faranca bir daha buraya gelmesin dediğimde sakın buraya gelmesin bir daha. Bir daha gelmesin derken perşembe günü sohbete gelir zihre gelir. Ama böyle edepsizce hareket ediyorsa onun burada işi olmaz, yeri olmaz. Bunun içinde hiç kimse şu kardeşimi affet demek gibi bir yanlış da yapmasın. Kirlenen yeri temizlemek zorundayız bazıları eğer kirletiyorsa temizlemek zorundayım Resulullah Efendimiz buyurdu ve vesselam büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermeyen bizden değildir onun için saygısız insanları burada tutamam ister erkek olsun ister bayan olsun eğer büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi göstermiyorsa o burada bu eğitimi yapmıyor demektir. Yapmak gibi bir niyeti de yok demektir. Söyledim. Sohbete, her perşembe sohbete evet. gelebilir. Bu ayrı. Sadece sohbet zamanı sohbete gelir. Yoksa ötekilerin manevi halini bozuyor ve kirletiyor. Biri birine sıkıntı verdiğinde, bir laf söylediğinde şeytani davet etmiş olur. Burası şeytanın barınacağı yer değildir. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam bir yerde Allah'ın ayetleri ders ediniliyorsa melekler kanatlarını orada yere serer. O Allah'ın ayetlerini ders edinenler kanatlarımıza bassın, kanatlarımız nurlansın, şereflensin diye. Burada Allah'ın ayetleri ders ediliyor. Allah'ın ayetleri. Bir taraftan arkadaşlar Kur'an'ı öğrenmeye, okumayı öğrenmeye çalışıyor. Bir taraftan Arapçayı öğrenmeye çalışıyor. Bir taraftan Allah'ın ayetlerini, Kur'an'ı tefsir etmeye çalışıyorlar. Bir taraftan hikmeti öğretmeye çalışıyoruz. Burası böyle bir yer. Bir taraftan da Rabbimizi güzel isimlerinden anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Yani icmali olan imanımızı tavsili imana dönüştürmeye çalışıyoruz. Öyle ki bir adım atsın, imani tevhidi iman olsun, olgali olsun diyedir bu. Yoksa birileri eğer böyle nefsine göre hareket ediyor, ciddiye almıyorsa, geri burada olmaz. Resulullah Efendimiz buyurmuştu yine aleyhissalatü vesselam, sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. Burası aşk yeri, muhabbet yeri, sevmek yeridir. Kin yeri, nefret yeri, haset yeri değildir. Allah ait kerimede buyuruyordu. Eğer siz dininizden dönerseniz Ya eyhellezine ey iman edenler. Bunu iman edenlere söylüyor Allah. İman ettiğini iddia edenlere söylüyor. Men مَن yertereden Sizden her kim dininden dönerse dininden tar dolursa dininden yüz çevirirse fesufa yatillahu bi kavmin Allah onların yerine bir kavim getirir ki yuhbuhum ve yuhbunahu Allah onları sever onlar da Allah'ı sever ezilletin alimü müminin onlar müminlere karşı zillet sahibidirler müminlere karşı tevazu sahibidirler Müminlere karşı boyunlarını bükerler. Bu saygısızlık yapanlar, edepsizlik yapanlar, müminlere karşı boyununu bükmüyor. Kendi nefsine karşı boyununu büküyor. karşı tarafa saldırıyor. Onun için edeba aykırı hareket ediyor zaten. İzzetin aler kafirin. Kafirlere karşı da izzet sahibidir. İzzetini gösterir. İman etmemiş nefsine zilleti gösteriyor. Mümin kardeşine de izzeti gösteriyor. Tam tersi. Yücehidune <gülüyor> fisebilillah. Bir de onlar Allah yolunda cihad ederler. Cehd eder, çabalarını, gayretlerini sarf ederler. Ve la yeğafûne la'imin. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Zâlike fadlullâhi yuhtihi men Bu Allah'ın lütfüdür, ihsanidir, ikramidir, faziletidir. Onu dilediğine verir. Onu dileyene verir. Vallahu vâsiun alim. Allah vasih ve alim. Her şeyi kuşatan, her şeyi içine alan ilmiyle, her şeyi içine alan ilmiyle her şeyi, kuşatan, her şeyi kuşatandır. Her şeyi bilendir kime nasıl muamele yapacağını bilendir. Dilediğini de rahmetinin içine alandır. İlminin, hikmetinin içine alandır. Bu Allah'ın ikramıdır çünkü. Tek bir ölçümüz vardır, Allah ve Resulü. Ne söylediyse o, hiçbir hayale kapılmadan, kendi kendimize Yalan söylemeden, kendimizi kandırmadan. Eğer biri dergahın kapısından içeri girdiyse neye gelmelidir? Öğrenmeye gelmelidir. Anlamaya gelmelidir. Rabbini tanımaya gelmelidir. Rabbinin kelamını dinlemeye, anlamaya, öğrenmeye gelmelidir. Nefsini tezkiye etmeye gelmelidir. Yok ben böyleyim, beni böyle kabul edin. Seni köpek bile böyle kabul etmez. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ölmeden evvel ölün dedi. Öldüğünde Allah'a teslim olacaksın. Ölmeden önce Allah'a teslim ol dedi. Üç sefer tekrar ediyor. ifnun ifnun, ifnun. Bir daha üç sefer tekrar ediyor. İbfun, ibfun, ifqu. Fena bul, fena bul, fena bul. Sonra bekabül, bekabül, bekabül dedi Ne demek? Evet, Allah'ta fani ol. Fani olduğunu anla, bil, her şeyi sahibine teslim et. Allah'ın kudreti karşısında varlık iddiasında bulunma. bekabul ne demek? Allah ile bakıyor ol. Kendi vehmi olan varlığını, nefsini bırakırsan, Allah zatıyla, sıfatıyla sana tecelli eder, Allah ile baki olursun. Bekayı bulursun. Ölmeden evvel ölüp dirilmiş olursun, huzura çıkmış olursun. Burası fena bulma, bekayı bulma yeridir şimdi Bir de arkadaşlar, her hafta bir esmayı, Allah'ın bir ismini yazmaya çalışıyorlar. Üzerinde tefekkür edip yazmaya çalışıyorlar. Bu yazının nasıl olması gerektiğini bir daha söyleyeyim. Üç bölümden oluşur, olsun, oluşsun dedim. Birinci bölümde. Allah'ın bu ismi nasıl tecelli ediyor kulları varlık üzerinde? ikinci bölümde bu isim kulun üzerinde, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olan insan üzerinde nasıl tecelli eder, etmelidir? Üçüncü bölümde de bu isimle Allah'a dua edecek. En güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse o isimlerle Allah'a dua edin diye Allah emretmiştir. Arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler yapmışlardır. Rabbini anlatan kuldan daha güzel kim söz söyleyebilir? Rabbim Allah'tır diyen daha güzel sözlü kim vardır buyurdu Allah. Doğrusu topladık. Atmaya da kıyamıyorum. Bir karar verdik. Arkadaşlar inşallah kabul eder onu. Bu yaptığımız esma sohbetlerini arkadaşlar yazıya döküyorlar. Yakında bir kitap çıkacak inşallah. 4 cilt halinde 25 esma bir kitap oluyor. Arkadaşların bu yazdıkları isimleri de bir kitap halinde Hazırlamak istiyoruz. Tabi ki arkadaşların ismini de yazacağız oraya. Herhalde şimdiye kadar böyle bir şey olmamış. Yüzlerce insanın kitabı olsun. Rablerini anlatması olsun. Rablerine dua etmeleri olsun. Bir insandan Allah'ın bir ismini dinlemek ya da o ismi onun yazdığı şekilde okumak farklı bir şeydir. O isim hakkında elli kişinin yazdığını okumak çok farklı bir şeydir. Bambaşka bir şeydir. Kur'un Rabbini anlatıyor. İnşallah muhteşem bir kitap olur. Gayemiz, derdimiz kimseye not vermek falan değildir zaten. Derdimiz, kardeşlerimiz Allah'ın ismi üzerinde tefekkür etsin, düşünsün, o isimle Allah'a dönsün, dua etsin, Allah o ismiyle o kudun gönlüne tecelli etsin. Gayemiz, derdimiz budur. Her hafta isimleri söylemeye gerek yoktur zaten. O Esma listesindeki sıraya göre yapıyoruz. Malik ismini geçen hafta yazmamız gerekiyordu. Söylemeyi unutmuştuk. Bu hafta inşallah El Ekrem ismini anlamaya çalışacağız. Birbirine benzeyen isimleri beraber yapsak daha yerinde olur. Daha çabuk biter diye hesap ediyoruz. Onun için Rahman ve Rahim ismi bir olsun. Ekrem ismiyle Kerim ismiyle bir olsun. İkisini beraber anlatalım. Kerim ikram eden manasındadır. Ekrem ise kulünü Kerim hale getiren. Arkadaşlar sohbeti dinlerlerse çok daha güzel inşallah anlarız. Bugün inşallah Allah'ın 95. ismi olan El-Mütekebbir ismini anlamaya çalışacağız beraber. Allah'ın bir de Kebir ismi vardı. Kebir tek büyük demektir. Gerçek büyük, gerçek manadaki büyük. Elbette ki bu büyüklük maddi değildir, zahiri değildir. mütekebbir ise kuluna büyüklüğü veren büyüklük verime hakkına sahip olan konuyla ilgili ayetleri okurken hep beraber anlayacağız inşallah Allah büyüktür, büyüklük verendir Allah müstekbirleri sevmez dedi yani kibirlenmek isteyenleri büyüklenmek isteyenleri ben kebirim ve ben mütekebirim diyenleri sevmez dedi. Mütekebir olanlar müstekbir olanlar cehennemliktir dedi. Ateş ehlidir dedi. Büyüklük taslamak başka bir şey, büyük olmak başka bir şeydir. Büyüklük bir tek Allah'a aittir. Kur, Allah ile olunca büyük olur. Mesela biri dese ki, gelin ben size yol göstereyim. Gelin ben size öğreteyim. Bu müstekbir davranmıştır. Kendini büyük saymıştır diğerlerinden. Örnek verdim bunu sadece. Ama bakıyoruz bütün peygamberler gelin bana tabi olun dedi. Allah ayet-i kerimede buyuruyor Bana uyun ki hidayete eresiniz dediler. Her bir peygamber öyle söylüyor. İttebi'uni Bana tabi olun. Bana uyun. Bana uyun ki kurtuluşa eresiniz. Hidayete eresiniz diyorlar. Bunlar niye böyle söyledi? Onlar kendine davet etmiyor bana uyun derken Allah'a uyun diyor. Allah'ın emrine, vahyine. Ben Allah'ın vahyine uymuşum. Allah'a iman etmişim. Siz de benimle beraber Allah'a uyun diyor. Peygamberler Allah'ın kendilerini mütekebbir yaptığı kullarıdır çünkü. Her ana baba kendi çocuklarına mutlaka büyüklük yapar. Ya da büyüklük taslar. Büyük olmak ayrı şey, büyüklük taslamak ayrı şeydir. Zahiri olarak ana baba çocuğundan büyüktür. Zahiri olarak. Ama manevi olarak manevi büyüklüğü taslarsa burada yanlış yapar. O zaman manevi büyüklük yapmış olmaz. Büyüklüğü taslamış olur. Ne yapması lazım o zaman? Onu Allah'a davet etmesi lazım. Allah'ın vahyettiğini ona öğretmesi lazım. Allah ona nasıl bir yol çizmişse onu göstermesi lazım. Allah'ın Rab ismiyle onu terbiye etmesi lazım. O zaman büyüklüğü Allah ile yaptığı için doğru yapmıştır. O büyüktür. Yoksa kafasına göre yaparsa o müstekbir olur. Mütekebbir olmaz, müstekbir olur. Onun için büyütmek Allah'a aittir. Büyük olmak ancak Allah ile olunca olur. Ayeti okurken hep beraber anlayacağız inşallah. Huveallahu lezillâ ilâhe illâhu. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. İlah bir tek odur. Çünkü o El-Melikul-Kuddus O meliktir. Mülkünün melikidir. Mülkünde sevk ve idareyi yapan odur. Kuddustur, noksansızdır, kusursuzdur, eksiksizdir. Mukaddestir. Selamdır. Selameti verendir. Kullarına cenneti, selam yurdunu hazırlayandır. Kul onunla olunca selamete erer. Selameti verendir. El-Mü'min, mü'mindir. imani verendir. Emin olunandır. Kendisine güvenilendir. Kuruna da güvenendir. Mü'min. El-Müheymin, koruyandır, gözetendir. Her anda gözetim altında tutup onunun ne ihtiyacı varsa onu ihsan eden, ikram edendir. Azizdir. Bütün izzet, bütün şeref, bütün güç, bütün kuvvet, kudret ona aittir. Cebbardır, dilediğini zorla yapandır, yaptırandır. El-Mütekebbir, mütekebbirdir. Büyüklüğü verendir. Onun dışında birinin büyüklük verebilmesi için bütün bu isimlere sıfatlara sahip olması gerekir. Onun için mütekebbir bizzatihi odur. Büyüklüğü veren de odur. Eğer o sana büyüklük vermişse sen büyüksün. Subhanallah-i amma yüşrikun. O müşriklerin şirk koşmasından münezzehtir. cehenneme gidenler müstekbir davrandıkları için cehenneme gider. Yani kibirlendikleri için cehenneme giderler. Büyük olmadıkları halde büyüklendikleri için cehenneme giderler. İlk kibirlenmiş olan iblistir. Onun için ne buyurdu ayet-i kerimede? İblis Büyüklendi, direndi, kibirlendi Müstekbir oldu Büyük olmadığı halde ben Adem'den daha hayırlıyım dedi Ondan daha hayırlı olmadığı halde Çünkü bu konuda herhangi bir bilgisi yoktu Sen tanımıyorsun Allah ben ona ruhumdan nefrettiğimde ona secde et dedi Nasıl ondan hayırlıyım diyebiliyorsun Senin için böyle bir vasfi söyledim ya Allah Yok Allah bizi nereye koymuşsa bize düşen ona razı olmaktır. Yoksa kibirlenmiş oluruz. Bilmeyen biri eğer alimlik taslarsa müstekbir olmuştur. Bilmediği halde ben biliyorum ben anlatayım derse müstekbir olmuştur. Ama biliyorsa anlatıyorsa müstekbir olmuyor. Allah ile anlatıyorsa o kendini büyüklemiyor orada kendinden söz söylemiyor ne diyor? mütekebbir olan Allah'tır diyor böyle olunca o da Allah ile büyük olmuş olur yani Allah'ın büyüklüğü onun üzerinde tecelli etmiş oluyor ve el yeğme Nen Allah buyurdu ki kıyamet yerindeki bir hali anlatıyor. Kem ensitum liqa yaumikum hasa. Kıyamet yerindekilerine buyuruyor ki siz nasıl bu gününüzü unuttuysanız bugün biz de sizi öyle unuturuz. Unuttuk sizi. Size unuturmuş muamelesi yapacağım. Çünkü siz de bu günü unuttunuz. Bugüne kavuşmayı unuttunuz. Onun için ben de sizi unutacağım bugün. Kıyamet gününü unutmak demek ne demektir? Hesabı unutmak demektir. Hesap yokmuş gibi düşünüp yaşamak demektir. İstediğin kadar ben hesaba iman ediyorum, inanıyorum. Kıyamet günü hesaba çekileceğim de eğer sen ona göre hareket etmedinse, düşünmedinse, konuşmadınsa, analizlemediysen sen onu unutmuşsun. Yok saymışsın. Ve me'âkumunlar <gülüyor> onların sizin gideceğiniz yer ateştir dedi Allah. Ve me'âkum min nasirin. Bununla beraber sizin için yardımcı da yoktur. Kimse size yardım edemez. Niye? Çünkü siz bugünü unuttunuz. Yokmuş gibi davrandınız. Zalikum bi ennekum tehasstum Ayatillahi huzuva. Niye bu böyle oldu? Ahireti niye böyle unuttunuz, yoksaydınız? Çünkü siz bizim ayetlerimizi araya aldınız. Hafife aldınız. Ciddiye almadınız. Allah öyle söylemiş ama şöyledir, böyledir. Kendinize göre mazeret ürettiniz. Evet. Ayetlerimizi de aray ettiniz. Ve garratkumul hayatu dünya. Dünya hayatı sizi aldattı. Sizi mağrur etti. Dünya hayatıyla, dünya hayatındaki şeylerle mağrur oldunuz. Aldandınız. Kendinizi aldattınız. فَالْيَوْمَ la يُخْرِجُونَ minha. Bugün oradan, ateşten çıkamazsınız. Çıkış yok. وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ Bununla beraber sizden Üzür de kabul edilmez. Üzür dilemeyin, üzrünüz kabul edilmez. Felil Allah ilhamdu Rabbi semavat ham göklerin Rabbine aittir. Göklerin Rabbi içindir. Ve Rabbi yerin Rabbi içindir. Rabbi alemin alemlerin Rabbi içindir. Demek ki ahirete iman etmeyenler Allah'ı göklerin Rabbi, yerlerin Rabbi, alemlerin Rabbi olarak kabul etmeyenlermiş. Wa lehum kibriyatu bis-semawati Kibriya büyüklük, mütekel olmak, kebir olmak. Ona aittir. Hem göklerde hem yerde ona aittir. Kibriya ona aittir. Ve huvel azizul hakim. Ve o aziz ve hakimdir. Bütün izzet, kuvvet, kudret, şeref ona aittir. Ve her işinde bir hikmet vardır. Her işte bir muradi vardır. Kibriya ona aitmiş. Sebehe lillahi <Sessizlik> ma fi semavati ve ma fil erdi. Göklerde ve yerde her ne varsa her şey onu tesbih eder. Her şey onun emrettiği yolda yürür, akar. Onun emrinde, kuvvetinde, kudretindedir. وَهُوَ Azizül Hakim. <الْحَك۪ينَ> o aziz ve hakimdir. Ya اَيُّهَا لَز۪ينَ Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler! لِمَ تَخُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapamadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz? Allah uyarıyor. Ey iman ettiğini iddia edenler yapmadığınız, yapamayacağınız şeyleri neden söylüyorsunuz? Yani biri eğer bir şeyi yapamıyorsa ben bunu yapamıyorum demelidir. Allah bana imkan verirse şöyle şöyle yaparım dememelidir. Eğer yapamıyorsa bunu söylememelidir. Indallah. O yapamadıklarınızı söylemeniz Allah hakkında, Allah katında çok büyük bir şeydir. Kebure, çok büyüktür. Allah katında büyüklük taslamaktır bu. Büyük olmadığı halde, yap, yani yapmayacağı halde yapacağım demesi büyüklük taslamasıdır ki bu Allah katında büyük bir buğza sebep olur. Allah'ın gazabına sebep olur bu. En takulu mala tef'alun. Yapmadığınız, yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah'ın gazabına sebep olur. Çünkü büyüklendiniz. Tabiri caizse Rabbinizi kandırmaya çalıştınız. İn Allaha yipol olanlar, yuqatilen, bir Muhakkak ki Allah yolunda saf bağlamış olanları sever. Keen nehum dünyanın mersus, onun yolunda duvar gibi, kale gibi saf bağlayanları sever. Yani. Hep beraber Allah yolunda cihad eden, hizmet eden, savaşan, kullarını sever, saf bağlayan, kale gibi. Yani aralarına bir şeyi sokmadan. Dertleri sadece Allah rızasıdır, nefsini ortaya koymadan. Tilke Ayatullah. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Tetluha aleyke bil haq. Onları sana hak ile okuyoruz. Yani bir hakkı, bir hakikati anlatmak için okuyoruz. Bir hakikat anlaşılsın diye okuyoruz. Bilhak bu demek. Ve ayetin hadis ve ayatihi yu'minun. Onlar Allah'ın sözüne, ayetlerine iman etmedikten sonra onlar hangi söze iman edecekler? Weylul likulli fakkin esim. Weyl olsun, yazıklar olsun o günahkar kişinin haline. Yesma'u ayatillahi tutla aleyhi. Allah'ın ayetleri kendisine okunur, Allah'ın ayetlerini işitir de sonra döner gider, yüz çevirir, hem de müstekbira, kibirlenmiş olarak, yani benim buna ihtiyacım yok, ben bunu anlamasam da olur, müstekbir olarak döner gider, İşitmemiş gibi ısrar eder, sanki duymamış gibi anlamamış gibi ısrar eder, Ke'en lem yesme'eha. Sanki işitmemiş gibi. Fe bi-azabin eli. Onu elim bir azap, iş yakan bir azapla müjdele. Ayetlerimi öyle dinlememiş, anlamamış gibi yapanları elim bir azapla müjdele. Ve iza alime min ayatina şey'en. Ayetlerimizden bir şey öğrendiği zaman. Ettehezehâ huzûvâ onu araya alır, hafife alır. Geregiri yapmak yerine, ciddiye almak yerine evet, hafife alır, alaya alır. Ulaikellehum azabun mühim İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır. Min veraihim cehennem. Cehennem onların peşindedir. Cehennem onların arkasındadır. Yani başındadır. Vela yurni anhum ma kasabu shay'an. Onların kazandıklarından hiçbir şey onları o azaptan, cehennemden kurtaramaz. Vela mattakhazu min dunillahi awliya. Bununla beraber hiç kimse onlara dost olamaz, Allah'a karşı hiç kimse onlara yardım edemez. Allah'tan başka edindikleri dostlar onlara yardım edemez. Ve lehum azabun azim. Onlara azim bir azap vardır. Neden? Allah'ın ayetlerini dinlemedikleri için. İşittikleri halde sanki işitmemiş gibi yaptıkları için. Haza huden. Bu hidayettir. Allah'ın kitabı Kur'an, bu Kur'an hidayettir. Ve lezine keferu bi ayati rabbihim. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince azabın men ricdim, elim, onlara en şiddetlisinden elim bir azap vardır. Allah kıyamet gününden bir sahne anlatıyor. وَقَالُوا ya وَيْلَنَا haza يَوْمُ الدِّينَ Kaybedenler diyecekler ki وَيْلِ olsun, yazıklar olsun bize işte bu din günüdür bu hesap günüdür, diyecekler. Hazla yevmul feslillezi kumtum bihi tükezibun. Onlara, evet. İşte bu sizin o yalan saydığınız, yokmuş gibi davrandığınız ayrım günüdür. Fasıl günü, fasılallara ayırma günüdür. Yani cennetliklerle cehennemliklerin ayrıldığı gündür. huşurul <gülüyor> o zulmedenler huzura toplatılırlar ve <gülüyor> ezvacuhum onların eşleri de yanlarına getirilir toplatılır ve ma kanu yabudun onlar Allah'a ibadet olmamışlardı min dunillah Allah'tan başkasına abd olmamışlardı. Kim kime abd olursa olsun kendi nefsine abd olmuştur. Onların o abd oldukları fehduhum ila siratil cehim. Onları cehennem yoluna sürükledi. O günde, kıyamet gününde onları cehennem yoluna sürün denilir onlara ve <gülüyor> durdurun onları innehum <gülüyor> mes'uru onlar hesaba çekilecekler ma la tenaseru Allah soruyor onlara siz bizim ayetlerimizde alayı diyordunuz Allah onlara مَا Ne oldu size? Ne oluyor size? لَا تَنَسَرُونَ Niye birbirinize yardım etmiyorsunuz? Niye yardımlaşmıyorsunuz? diye sorar. Dünyadayken küfür yolunda birbirinizle yardımlaşıyordunuz. Niye şimdi birbirinize yardım etmiyorsunuz? belhumul الْيَوْمَ musteslimun Hayır dedi Allah. Bugün onlar teslim olmuşlardır. Teslim olmaktan başka çareleri yoktur çünkü. Bugün onlar teslim olmuşlardır. Wa aghbale ba'dhum Onlar birbirlerine dönmüş, birbirlerine soruyorlar. Kalu innakum kuntum ta'tunana anil yemin. Uyanlar uyduklarına söylüyorlar. Siz bize sağdan gelirdiniz derler. Evet, ne demek sağdan gelirdiniz? Yani ben seni düşünüyorum, senin iyiliğini düşünüyorum, senin için söylüyorum deyip sağdan gelip bize konuşuyordunuz. Kalu bellem tekunu müminin. <gülüyor> Onlarda der ki onlara hayır der. Siz zaten mümin değildiniz. Siz iman etmemiştiniz. Onun için bize uydunuz. ve كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ Bununla beraber bizim sizin üzerinizde hiçbir gücümüz yoktu. Yani bana uyu, bize uyu diye sizi zorlama gücümüz yoktu. Siz kendi tercihenizle bize uydunuz. Çünkü siz mümin evdiniz. Bel kontum, قَوْمَنْ تَعِينَ Zaten siz haddinizi aşmış bir kavimdiniz derler. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Azap sözü hak oldu ne demek? Allah'ın vaadi gerçekleşti. Allah Kur'an'da böyle buyurmuştu. Biz Rabbimizi dinlemedik. Yanlış yapanlara, devlete kalanlara cehennem azabı vardır dedi. Rabbimizin sözü haktır, gerçekleşti. اِنَّا لَزَائِقُونَ hak ki biz bu azabı tadacağız. Başar şeyimiz yok. Kurtuluş yok yani. Fe'eğveynakum. Evet derler. Biz sizi ğıvaya düşürdük. Yani sizi kışkırttık, teşvik ettik. İnna kunna gavi. Çünkü biz de haddimizi aşmıştık. Biz de yoldan çıkmıştık. Ve innhum yevme izin fi'l azabi müşterikun. O zaman onların hepsi azapta Ortaktırlar. Aynı azabı çekecekler. Uyanlar da, uylanlar da. İnna kezalike nef'alu bil müjrimi. İşte biz günahkarlara böyle yapar, onları böyle cezalandırırız. İnnehum kanu iza gilelehum. Neden böyle yapıyoruz onlara? Çünkü onlara şöyle denildiği zaman gelin, Şöyle deyin denildiği zaman La ilahe illallah Gelin onlara La ilahe illallah deyin denildiği zaman Yestekbirun Müstekbir davranırlardı. Yani Büyüklük taslarlardı. Büyüklük taslamak ne demek? Kendini Allah'ın yerine koymak demektir. La ilahe illallah diyemiyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyemiyor. İlah Allah'tır diyemiyor. Bütün güzellikler Allah'a aittir diyemiyor. Böyle yapanlar müstekbir davranmış Allah'a karşı kibirlenmişlerdir. Bunların yeri de cehennemdir. Bunlar mümin olduğunu söyleyenlerdir. Onlara gelin la ilahe illallah deyin delildiğinde ne yaparlar? Estağfurun. Kibirlenirler. Tike ayatul kitabil hakim. Bu hikmetli kitabın ayetleridir. Kur'an'ın hikmet dolu kitabın ayetleridir. Huden ve rahmeten lil mühsinin Muhsin olan olanlara Hidayet ve rahmettir. Yani güzel yapanlara mühsin. Güzel olmak isteyenlere hidayet ve rahmettir. Ellezina yuqimunus sala ve yu'tunez zeka. Onlar ki namazlarını ikhame ederler, temizlenmek için verirler. Ve hum bil ahiretihim yuqinuun. Ve ahirete de kesin kes inanırlar yekna olmuşlardır. Ulaike ala huden min rabbihim. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve ulaike humul müflühun Kurtuluşa, saadete erenler de onlardır. Ve minen nasi men yashtari lahu'l hadisi liydilla an sabilillahi bil gayrih. İnsanlardan öylesi var ki Boş sözü satın alır. Boş sözü. Eğlenmek için. Bununla beraber ve yetekhizuha ve yetekhizeha huzuva alay etmek için, dalga geçmek için gırgır yapmak için boş sözü satın alır. Yoldan çıkarmak için, yoldan saptırmak için, Allah'tan başka tarafa döndürmek için. Allah'ın vahyini satın almak yerine, yani onu anlamak, onu dinleyip ezberlemek yerine boş sözü satın alır. Ula'ikellehum azabun mühün. Onlara alçaltıcı bir asap vardır. Ve iza tutla aleyhi ayatuna vella ulan müstekbira Onlara ayetlerimiz okunduğunda hemen kibre kapılırlar. Müstekbir davranırlar. Keen evet. lem Sanki ayetlerimizi işitmemiş gibi. Sanki hiç onu duymamış gibi. Evet. Müstekbir davranır, kibirlenirler. Keennefi evet. uzunehi waqra. Sanki kulağında bir ağırlık varmış gibi. Febeşhirhu bi azabin elim Onu iç yakan bir azapla müjdele. Böyle olanları. اِنَّ amenu ve وَاَمُلُوا salihat O iman edip salih amel işleyenleri de lehum جَنَّاتٌ نَعِيمٍ Onları da ne'im cennetleriyle müjdele. Onlara da ne'im cenneti vardır. خَالِد۪ينَ fiha Onlar orada ebedi olarak kalırlar. وَعْدَ اللّٰهِ Allah'ın vaadi haktır. Ve huvel azizul hakim. Allah aziz ve hakimdir. Bütün şeref, güç, kuvvet ona aittir. Ve o hikmet sahibidir. Allah mütekebir olmayanları, onlar Rablerini tesbih ederler ve Rablerine secde ederler diye vasıflandırıyor. İnne lezine inde Rabbi ki o Rablerinin Rabbinin katında olanlar melekler la yastakbiruna an onlar Rablerinin Rablerine ibadet etmekte müstekbir olmazlar kibirlenmezler büyüklük taslamazlar ve <gülüyor> yusabbihunhu onu tesbih ederler ve lehu yusudun ve ona secde ederler ve lillahi yesjudu ma fi semawati ve ma fi'l ard. Min Göklerde ve yerde bütün canlılar Allah'a secde eder. Ve melaiketi. Melekler de secde eder ve hum la ve onlar müstekbir davranmazlar. Kibirlenmezler, büyüklenmezler. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerde ve yerde her ne varsa, hepsi. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ اِبَادَتِهِ Onlardan hiçbiri Rablerine ibadet etmekten kibirlenmezler, müstekbir davranmazlar. وَلَا <gülüyor> يَسْتَحْسِرُونَ Aynı zamanda Rablerine ibadet etmekten çekinmezler. Allah ahirete iman etmeyenler müstekbirdir buyuruyor ilahukum ilahun vahidum sizin ilahınız tek bir ilahtır felledine la yu'minune bil ahireti kulubuhum munşiretün ve hum bununla beraber ahirette iman etmeyenler onların kalpleri inkarcıdır kendileri de müstekbir kimselerdir iza jae kel munafiqun hitap resulullah Efendimiz'edir. münafıklar sana geldikleri zaman kalu neşhedu inneke le resulullah Derler ki biz şehadet ederiz ki sen Allah'ın resulüsün. Vallahu ya'lemu innake le Allah bilir ki sen Allah'ın resulüsün. Vallahu yeşhadu inel munafiqinelle kazibun. Allah da şahadet eder ki münafıklar yalancıdırlar. Münafıklar yalan söylüyorlar. Dilleriyle sen Allah'ın resulüsün derler ama buna iman etmemişlerdir. Allah da buna şahitlik eder. Ettahazû eymânahum cundeh. Onlar yeminlerini kalkan yapıp yani yemin yemin edip insanları kandırmaya çalışırlar ve seddû sebilillah. Yemin edip insanları Allah yolundan saptırmaya çalışırlar. İnnehum sa'emâkânu ya'melûn. Onların yaptıkları ne kötüdür. Zalike bi ennehum amenu Bunun sebebi şudur ki Onlar iman ettiler Sümme keferu Bu imandan sonra kafir Oldular Önce iman ediyorlar sonra kafir oluyorlar Fetubi'a ala Kurubihim Böyle olunca ne oldu? Kalplerinin üzeri Mühürlendi Fahum la yefkahum Artık onlar anlamazlar. Münafık olduklarını da anlamazlar. Önce iman ediyor, sonra bu imandan sonra kafir oluyor. Allah da onların kalbini mühürlüyor. Kalplerinin üzerine mühür vurulur. Allah bunu kendine isnat etmiyor. Ne buyurdu? فَتُوبِعَا ala قُلُوبِهِ Kalplerinin üzeri mühürlendi. Ben mühürledim demedi. Kendi kalplerini kendileri mühürlebilir. Artık onlar Anlamazlar Fıkha etmek demek derinlemesini düşünmek demektir Artık onun farkına varmıyor Mümin olduğunu zannediyor Münafak olmuş kalbi de mühürlenmiş Bunun farkında değil Onun için kul bir kere iman etti mi Artık küfre geri dönmemelidir Dönerse Kendi eliyle kalbini mühürler Artık ondan sonra Yaptıklarının doğru olduğunu zanneder Evet, ayet devam ediyor. Ve izare fehum te'cibu Sen onları gördüğünde onların bedenleri, kalıpları senin hoşuna gider. Böyle güzel kalıpları vardır. Ve in yaqulu Onlar konuştuklarında onların sözünü dinlersin. Böyle güzel güzel konuşurlar mümin gibi, müslüman gibi, alim gibi konuşurlar. Onların sözünü yani dinlersin, dinlenir. Dinlenilir. Keennehum ennehum huşubun Sen zannedersin ki onlar duvara yaslanmış kalaslar gibidir. Yahsebune kulle seyhatin aleyhim. Onlar her sayhayı, her gürültüyü kendi aleyhlerine zannederler. Böyle hesap ediyorlar. Yani böyle birileri bir yerde konuşsa acaba bizden mi bahsediyor? Böyle hep vesveseli ve şüphelidirler. Hep kendileri hakkında endişelidirler. humul adu onlar düşmandır. Onlar müminlerin düşmanlarıdır. Peygamberin düşmanlarıdır. فَحْزَرْهُمْ <gülüyor> Onlardan kendini muhafaza et. Koru onlardan kendini. قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا Allah onları kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. İmandan sonra nasıl da bu hale geldiler. فَاِذَا <gülüyor> خِيلَ Geliv. İstighfarleküm Resulullah. Onlara gelin. Allah'ın Resulü sizin için istiğfar etsin denildiği zaman levv ru'suhum hemen başlarını çevirirler. Ve raeetuhum Hemen onlar gerisin geriye dönerler. وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ Çünkü onlar müstekbirdirler. Kibirlenmişler. Yani gelin Allah'ın Resulü sizin için istiğfar etsin dendiğinde büyüklenir, kibirlenir, yüz çevirirler. سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ lehum. Onlar için birdir. İster onlar için istiğfar et, ister istiğfar etme. Yani Allah onları affetmez. Em lem, esteğfir İster istiğfar et, ister istiğfar etme dirdir. Allahu <gülüyor> leh. Allah onları mağfiret edecek değildir. İnna Allaha la yehdil kavmen fasikin. Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Humullezine yekulune la tenfiku ala men inde Rasulillah onlar diyorlar ki Allah'ın Resulü'nün yanında olanlara infak etmeyin. Hatta yanfeddü. Ta ki onlar onun yanından dağılsınlar. Ve lillahi hezainü semavati vel erd. Oysa ki göklerin ve yerlerin hazineleri Allah'a aittir. Ve lakinnel la yefgahud. Ama münafıklar bunu anlamazlar. <gülüyor> la yereme en Allaha ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linune innehu la yuhibbu mustekbirin. Muhakkak ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu Allah müstekbirleri sevmez. haksız yere kibirlenmiş olanları sevmez. a'rafi rijalen ya'rifunahum bi simah. Kıyamet günü Araf'ta bir takım insanlar olur ki buyurdu Allah. Onlar herkesi yüzlerinden tanırlar. Onlar o cehennemliklere hitap edip derler ki وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Kalu Ma ankum derler ki onlara sizin o topladıklarınız size fayda vermedi, sizi kurtarmadı. Ve ma sizin büyüklük taslamanız da, müstekbür olmanız da size bir fayda sağlamadı, sizi kurtarmadı. Ve kâl Rabbukum ud'uni <gülüyor> Estağiblekom. Evet. Rabbiniz buyurdu ki bana dua edin ki ben de duanıza icabet edeyim. Duanızı kabul edip karşılık vereyim. İnne alazin an ibadet. O kimseler ki bize ibadet etmekten müstekbir davranırlar. Büyük büyüklenirler ibadet etmezler. Seyyed ne cehenneme dahiri. İşte onları cehenneme koyacağız. Hem de küçümseyerek, horlanmış olarak cehenneme koyarız. Yevme yu'redu keferu alem nar. O kıyamet günü onlar ateşe arz edildikleri zaman eshebtum tayibatikum fi hayatikum ad onlara denir ki Allah'ın size verdiği o temiz şeyleri dünya hayatında harcadınız onunla ahireti kazanmak yerine onu dünya hayatında nefsiniz için harcadınız ve testem ta'tum biha onunla zevk sürdünüz sefa sürdünüz vel yawm üzdeune azabel işte bugün aşağılayıcı bir azapla azaplandırılacaksınız bima kuntum testekbiruna fil erdi bi hak bunun sebebi siz yeryüzünde hakkınız olmadığı halde müstekbir davrandınız hakkınız olmadığı halde büyüklük tasladınız yani büyük olup büyüklük yapmak ayrı şeydir Büyük olmadan büyüklük taslamak ayrı şeydir. Büyük biri çocuğa büyüklük yapar. Büyüklük onu hakkıdır, çocuğa büyüklüğü yapacak. Ama büyük olmayan biri çocuğa büyüklük yapamaz. Onun yaşındaki biri ona büyüklük yapsa büyüklük taslamış olur. Ya da ondan küçük biri. Cahil biri kendisinden daha çok bilen birine alimlik taslarsa Hakkı olmadığı halde ona büyüklük taslamış demektir. Onun için bize düşen öğrenmeye çalışmaktır, anlamaya çalışmaktır, kazanmaya çalışmaktır, anlatmak değildir. Yol göstermek değildir. Hiç farkında olmadan bir davranırız da haberimiz bile olmaz. Hakkımız olmayan bir şeyi ne yapmışız? Ona sahip çıkmışız demektir. ve neden Allah onları aşağılayıcı bir azapla azaplandırır fasık olduklarından dolayı fasıklık yaptıklarından dolayı ve men ezlemu mimmen iftara ala allahi kezi Allah'a yalan iftira atandan daha zalim kim vardır Allah adına Yalan konuşup Allah'a iftira atandan daha zalip kim vardır? Ev kal'e uhye ileyye ve lekum yuha ileyhi şeyun. Kendisine hiçbir şey indirilmediği halde bana da vahiy olunuyor deyip. Ve <gülüyor> men qale se'uz ile misle ma enzel Allah. Ya da Allah'ın indirdiği gibi ben de indirebilirim. Allah'ın vahyettiği gibi söylediği gibi ben de konuşabilirim ben de söyleyebilirim diyenden daha zalim ki vardır. Allah kime söylüyor bunu? Allah adına konuşandan evet, birinci derecede bu. Allah söylemediği halde Allah böyle söylemiş diyene söyledi bunu. Ya da Allah nasıl gökten vahyye indiriyorsa ben de indirebilirim diyene söyledi. Ya da Allah nasıl konuşmuşsa ben de öyle konuşabilirim diyene söyledi. Yani senin Allah'a Allah'ı dinlemen gerekmiyor. Ayeti dinlemen gerekmiyor. Ben sana söylerim diyene söyledi. Ondan daha zalim kim vardır dedi Allah. Ve zalimune fi ghamaratil İşte bu zalimleri o ölüm sarhoşluğu geldiğinde onları o anda bir görsen hallerini nasıl oluyor. Ve melaiketu Melekler onlara ellerini uzatıp Hadi canını ver diye elini uzattığında uhrucu enfusakum canınızı ver canınızı teslim edin dediğinde el yume cezavne azabul hul işte o gün onlara o alçaltıcı o aşağılayıcı azap vardır bima kuntum taqulune alallahi gayril hak bunun sebebi onlar Allah hakkında hakları olmadığı halde söylediklerinden dolayıdır. Allah hakkında bilmeden, anlamadan hakları olmadığı şekilde konuşmalarından dolayıdır. وَكُمْتُمْ عَنْ عَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ Ve onlar Allah'ın ayetleri hakkında ayetlerine karşılık müstekbir olmuşlardır. Ayetleri ayetlerine karşı büyüklenmişlerdir. Ben de bunun gibi söz söyleyebilirim demişlerdir. Evet. Allah'ın ayetlerini kullarına takdim etmeyip onlara din öğretmeye kalkışanlar bu sınıfa dahildir. Özellikle Herkese düşen dinini Allah'ın kitabından öğrenmektir. İmanını Allah'ın kitabından öğrenmektir. Allah adına konuşanlardan değil, ben de onun gibi anlatırım diyenlerden değil, ben de onun hakkında konuşurum diyenlerden değil. Bunların yeri cehennemdir. Bunlar Allah'ın ayetlerine karşı müstekbir davranmış, kibirlenmişlerdir. Allah'ın ayetini yeterli görmemiş. Dini ben anlatırım demiş. Ben de onu gibi anlatırım demiş. Buradan büyük kafir olur mu? Qul yetwafa kum mala kulumu'til ladi wa wa De ki Allah'ın size vekil kıldığı, görevli kıldığı melek sizin canınızı alacak. Sume ila Rabbiyum dört Sonra siz Rabbinize götürüleceksiniz. Ve letera izil mücrimune nakisru usihim inda rabbih. O mücrimleri, o Allah'a karşı suç işlemiş olanları Rabbinin katında bir görsen, başlarını nasıl eğmişler. Rabbena <gülüyor> efserna ve derler ki Rabbimiz gördük ve işittik anladık. Hercüyana bizi geri gönder. Ne amel bizi geri gönder salih amel işleyelim inna mukinum. Biz bu sefer ikna olduk kesin kes anladık işi. Diyecekler. وَلَوْ شِئْنَا لَاَتَيْنَا كُلَّ النَّفْسِنْ Eğer biz dilemiş olsaydık, herkese hidayeti verirdik. Ama hidayeti onların tercihine bıraktık. وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ minni Ama benden hak olarak söz çıkmıştır ki, ben bu sözü söylemişim. Söylediğim sözün arkasındayım. Benim sözüm gerçekleşir. Le em la'en cehenneme min el cinneti ve'n nasi ecma'in. Cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım diye benden söz çıkmıştır. Zasuhu bima nesitu. Nesitum lihae yevmiikum haza. Onlara azabı tadın. Bugünü unutmanıza karşılık bugüne kavuşma kavuşmayı unutmanıza karşılık hesabı unutmanıza karşılık azabı tadın denir. İnne nesinakum. Biz de sizi unuttuk. Biz de sizi unutacağız. Siz nasıl ki bugünü hesabı unuttunuz, biz de sizi unutacağız. Ve züğükhu azabel hul. Ebedi olan azabı tadın. Bima kuntum ta'malun. Bu sizin yaptıklarınızdan dolayıdır. İnne me yu'minuna bi ayatina o kimseler ki ayetlerimize iman etmişler. Elledeyne iza lukiru biha kharru sucudan. Onlar onlara ayetlerimiz okunduğunda yüz üstü secdeye kapanırlar. Ve subbihu bihamdil rabbih. Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ve hum la Ve onlar müstehbir davranmazlar. Ayetlerimize karşı müstehbir davranmazlar. Se tezafe cenubuhum anil medaje onların yanları yataklardan uzaklaşır. gece vakti kalkıp Rablerine secdeler yaparlar Rablerini tesbih eder hamd ile zikrederler yanları yataklardan uzaklaşır yeduune rabbahum khaufan ve tamaa Rablerine korku ve umut içinde dua ederler. Ve mimma rezehnahum yunfikun. Ve onlara rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Allah mümini tarif ediyor. Müstekbir olmayanlar yani. Fela te'lebu nefsun ma uhfiyye lehum. Hiç kimse Allah'ın onlar için neyi takdir ettiğini anlayamaz. Çünkü Allah bunu gizlemiştir. Min kurretin a'yum. Göz aydınlığı olarak cezaun bi makanu ya'melu. Niye onlara böyle ikramda bulunmuş? Onların yaptıklarından dolayı. Herkes yaptığını görüyormuş. Herkes yaptığıyla karşı karşıya geliyormuş. İster cennet, ister cehennem olsun. Yaptıklarımızdan dolayıdır. Doğru yapan, güzel yapan kendisi kazanır. Yanlış yapan kendisi kaybeder. Allah bizi müstakbirlerden eylemesin. Amin. Kibirlenenlerden eylemesin. Amin. Haksız yere müstekbir davrananlardan eylemesin. Allah bizi müstekbir davranıp Rabbinin ayetlerini ciddiye alanlardan, ciddiye almayanlardan eylemesin. Rabbimiz bizi kendisiyle büyüttüklerinden eylesin. Mütekebir kıldıklarından eylesin. Kebir kıldıklarından eylesin. Aziz kıldıklarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Evde sohbet dinleme imkanım yok. Sizin verdiğiniz esma ödevlerini sadece gönlümden geçenleri yazıyorum. Eşimden bana sohbet getirmesini istiyorum. Yardım etmiyor, ne yapmalıyım? Evet, arkadaşlar mutlaka birbirine yardım etmelidir, birbirine destek olmalıdır. Tafsili bir imana sahip olmak için, Allah'a iman ettim derken, bu imanın tafsili iman olabilmesi için, her bir ismi tek tek bilmek lazım. Allah'ın isimlerini anlatırken ayetlerle anlatıyoruz zaten. Eğer eşlerden biri kazanırsa öteki de onunla beraber kazanmıştır. İster kadın olsun ister erkek olsun. Biri cennette bir makama geldiğinde eşi o makama gelmiş olmasa bile cennete girmiş olması yeterlidir. En altta olsa bile eşi neredeyse Allah onu da oraya alır. Ona ikramda bulunur. Onun için eşimizin kazanması demek bizim kazanmamız demektir. Cennet yolunda mutlaka birbirimize yardımcı olmaya çalışmamız gerekir. Bunun için teknik gelişmiş, teknoloji gelişmiş. Yani gerekirse bir telefondan bile izlenebilir. Bu konuda arkadaşlar birbirine yardım etmeyi esirgememelidir. Her konuda birbirine destek olmaya çalışmalıdır öğrenmeleri için. Allah yolunda birine bir harf öğrettiğimizde bilelim ki Allah'ın rahmet tecellisi bize gelir. İster eşimize, ister çocuğumuza, ister bir başkasına olsun. Sen ona ikram ederken, öğretirken bilesin ki Allah sana ikram edecek, senin gönlüne tecelli edecek. Bu herkes için bu böyledir. Yani sen beni ilgilendirmiyorsun, ben kendime bakarım değil. Bir başkasına yardım ederken Allah da sana yardım eder. Onun için birbirimize sonuna kadar yardım edelim, yardımcı olalım. Komşumun maddi durumu çok iyi değil. Annesinin emekli maaşını almak için resmi olarak boşanmış. Ama evli gibi beraber yaşıyorlar. Bu günah midir? Eğer maddi durum iyi değilse zaten devlet zaten yardım ediyor. Yaşlılara Dullara, yetimlere zaten yardım ediyor. Bu şekilde fetva istemek doğru değildir. Fetvayı kendi gönlümüzden istememiz gerekir. Eğer gerçekten durumları iyi değilse alabilir yani. İletle başarması mı gerekir? Normalde toprak yiyor. Toprak onun gıdasıdır. Yavrusuna diyormuş fazla yeme toprak biter. Bırak bir yavrusu doya doya toprak yiyorsun. Allah rızkıyı indirmiş. Hem de kat kat indirmiş. Onun için rızkı dağıtmayı bilmiyoruz. Biri bin alıyor, öteki aç kalıyor. Birinin gözü doymuyor, kardeşini aç bırakıyor. Zorsan diyor, hakkımdır. Allah ayet kelimede buyuruyordu, zenginlerin, mallarında fakirlerin hakkı vardır. Hakkı Allah koydu. Eğer Resulullah Efendimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir dediyse, iş bitmiş. Hatta sahabe sordu, Ya Resulallah, Komşu derken ne kadar yakın? Buyurdu ki, 40 eve kadar yakın komşudur, diğeri de uzak komşu. Aynı binedeyiz, komşumuzu açtır, haberimiz yok. Selam veriyorsan, acaba bana niye selam verdi diyor. Bu müminin, Müslümanın düştüğü hal, gerçekten halde gelir. Derdimiz ahiret olmalıydı, ebedi hayat olmalıydı, Hazretli insan olmalıydı. Ekmeki de, dünyayı da rahatlıkla birbirimizde paylaşmamız gerekirdi. Ama dünyaya ilah gibi sarılınca, paraya ilah gibi sarılınca, ilahımızı unuttuk, Rabbimizi unuttuk, Rabbimizin vahyini unuttuk. Birbirimize nasıl muamele edeceğimizi unuttuk. Kesinlikle veren kazanır. Fedakarlık yapan kazanır. Adam değil, veren kazanıyor. Onun için unutmamamız gereken bir şey var ki, dünyaya vermeye gelmişiz. Vermeye. Verdiğin kadarıyla kazanıyorsun. İsterse verdiğin gönlündeki muhabbet olsun. marından olsun. İlminden olsun. Aklından olsun. Fark etmez. Herkes verebilir. Verebilecek vasıftadır. Allah ona verme imkanı tanır. Verdikçe kazanıyorsun. Aldıkça değil. Ama kendimizi öyle bir odaklamışız ki almaya hep alalım diyoruz. Alınca kazandığımızı zannediyoruz. Verince değil. Ahirete iman böyle değildir. Ahirete iman eden verince kazandığını bilendir. Verince ahirete gönderdiğini bilendir. Vermek sadece malından, muhabbetinden, imanından, ilminden değildir. Aynı şekilde yanlış yapana hoşgörü gösterdiğinde de veriyorsun. Neyi veriyorsun? Nefsinden veriyorsun. Ne diyorsun? Ya Rabbi ben seni seviyorum. Bu konunun bana sıkıntıyı verdiği ama sen affetmeyi seversin. Ben de affettim senin için. Canından veriyorsun tabiri caizse. Verince kazanıyorsun. Allah hepimizi her neyi bize ikram etmiş, vermişse onunla ahireti, ebedi hayatı Allah'ın rızasını satın almak için bizi verenlerden eylesin. İkram edenlerden eylesin. Allah hepimizden.